Altınoluk Dergisi Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 12. Mahmut Encir Fanevi Rahmetullahi Aleyh Vefatı 1286 Buhara'nın üç fersah kuzeyindeki Encir Fane köyünde doğduk. Babası Emir Yahya Efendidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neslinden geldiği nakledidir. Bir müddet köyünde kaldıktan sonra Vapkent ilçesine taşınıp orada ikamet etti. İnşaat ustalığı yaparak geçimini temin eden Encir Fanevi rahmetullahi aleyh Arif Rivgeri Hazretlerine intisap ederek seyru sülükünü tamamladı. Ve onun halifesi oldu. Vahab kent mescidinde yıllarca halkı irşad etti, müritler yetiştirdi. Gayet mütebessim ve nurlu bir siması vardı. Arif Rivgeri rahmetullahi aleyh son günlerinde Mahmud Encir Fanevi hazretlerine cehri zikir hususunda izin vermişti. O da vaktin muktezasına ve taliplerin durumuna binaen daha çok cehri zikre yöneldi. Buhara'nın önde gelen alimlerinden ve Muhammed Paharsan'ın büyük dedesi olan Hafızuddin Kebir, alimlerin hazır bulunduğu bir mecliste, Encir Fanevi Hazretlerine hangi niyetle cehri zikir yaptığını sordu. O da, ''Uyuyanlar uyansın, gafiller kendine gelip hakikat yoluna yönelsin, İstikametle şeriat ve tarikata girsinler. Bütün hayırların anahtarı ve saadetin aslı olan hakiki tövbeye ve hakka yönelmeye rağbet etsinler diye cehri zikir yapıyoruz cevabını verdi. Hafızuddin bu cevabı çok beğendi. Encir Fanevi Hazretlerinin Hicri 685- Miladi 1286 senesinde vefat ettiği tahmin edilmektedir. Kabri Buhara'nın Vabkent ilçesinin Encirbağ köyündedir. Kabri yanında bir mescitle su kuyusu bulunmakta ve bu suyun şifalı olduğuna inanılmaktadır.